Ondan sonra kısaca sohbet yapacağım çünkü misafirlerimiz gelecek inşallah şimdi biz bu mübarek gece aylık sohbetimizde ne karar aldık Resulullah'ın muhabbeti sallallahu aleyhi ve sellem hakkında sohbet yapacağım Mevla ve Habibi'nin torununu Mekke'den bize bu gece yolladı haberimiz var mıydı yoktu İnşallah bereket var Üstadımız, Hacı Mahmut Efendi Hazretleri zaten tarife ihtiyaç yok, tarifinden aciziz. Şeyhimiz, Efendimiz bütün bu cemaatlerin, bereketlerin sahibi Efendi Hazretlerimiz, Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimiz, intisabımız onadır. Çeşitli tarikatları aramızda intisap edenler vardır. Hepimiz kardeşiz, hepimiz Resulullah'a bağlıyız. Elhamdülillah. sallallahu anh. Ayrımız, gayrımız yok. Ama bizim yetiştiğimiz Şeyhimiz, Efendi Hazretlerimiz, Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimiz, Rabbim hayırlı uzun ömürle başımızdan eksik etmesin amin şimdi bu misafir aynı zamanda efendi hazretlerimizin de misafiridir Mekke-i Mükerreme'den geldiler biz onu her zaman hac ve umre münasebetiyle Mekke'ye gittiğimizde ziyaret ediyoruz efendi hazretlerimizle beraber Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem takviven 36. torunudur Hazreti Hasan radıyallahu anh'dan geliyor. Bütün babaları, dedeleri alim ve seyyidler mübarek de mekke keremede medreseleri var, talebe okutuyor. Özellikle Endonezya'da ve Malezya'da Hristiyanlığa karşı İslami faaliyetleri başlatmış ve bugün Endonezya'da, Malezya'da takriben 2 milyon kadar cemaati var. Ve yüz binlerce talebesi var. Şu anda sırf Endonezya'da 70 tane medresesi var. Her medresede bin, bin beş yüz talebesi var. Yani yüz bine yakın talebesi var. Ve bütün dünya üzerinde cemaatleri var, sevenleri var. Zaten bütün dünya İslam alimleri kendisine son derece sevgi ve saygı duyuyorlar. Bir önemli münasebet de Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de tarikat düşmanlığı yapıldığı için Vehhabi mezhebi tarafından bu mübarek orada tarikatı müdafada temel olmuş. Mekke ve Dine'de Resulullah Efendimiz'in şeriatının tarikatının muhafazasını üstlenmiş ve bu hususta çok eziyetler çekmiş Allah yolunda. Kıymetli bir insan. Efendi Hazretlerimizle beraber teşrif ettiler. Şimdi istirahatteler ihtiyaçlarını görüyorlar. Kendisi biraz Tabii rahatsızdır, yaşı çok değil ama ayaklarından rahatsızdır. Bundan dolayıdır ki e, sizden istirhamımız, şükuneti muhafaza edesiniz. Yatsıya 20 dakika kala ben size ilan edeceğim. Arkadan yol açılacak, geniş, hiçbiriniz el sürmek, izdiham yapmak baş olmaz. Hiç izdiham yapmadan geniş bir yol açarsanız mübarek efendilerimizden beraber gelirler. Konuşurlar, Biz onun buyurduklarında tercüme yaparız size. Sonunda da duasını o yapar. Meclisimize, hepinize dua yapar inşallah. Ben onun için uzun konuşmaya vakit yok. Çünkü efendi de geç kalmasın. Yarın sabahta sohbet var. Onun için. Ancak önce duyuracağım birkaç ielanımız. Geçen sohbetten külliyede şu direklere taahhüt yapanlar oldu burada verenler oldu, veremeyenler külliyeye getiririz diyenler oldu bundan dolayıdır ki getirenler bu gece geçen sohbette taahhüt yapan kardeşlerim ne yapsın ismini yazarak isimsiz olmayacak taahhütlü ismini yazarak çünkü onlar yazılıdır bizde mahfuzdur ya kürsüye yollar veyahut dışarıda yardımı atarsa ismini yazarak taahhüt getirenler bıraksın bunu duyuruyorum ondan sonra bundan sonraki içtimağımız yani toplantımız sohbetimiz hangi gece olacak inşallah Mevlid Kandili gecesi Mevlid Kandili gecesi hangi geceye geliyor zannediyorum 27 Temmuz Cumartesi'yi pazara bağlayan aynı bu geceye geliyor bundan dolayı hepinizin işi gücü müsait oluyor Cumartesi Erkenden geliyorsunuz, piknik yapıyorsunuz, istirahat yapıyorsunuz, iyi oluyor yazın burası sizin için. Kardeşlerim, Mevlid kandilinde önümüzdeki sohbet dördüncüde yapmıyoruz. Yani her ay dördüncüde yapıyorken, şimdi bu Mevlid beşinciye geliyor ama madem ki bir hafta arayla olmaz, onun için Mevlid kandilindedir toplantımız. 27 Temmuz, aynı bu gece, Cumartesi'yi falan bağlayan gece. Habibinin doğum kutlamasında da buluşmayı nasip eylesin. Beni yani Kardeşlerim şimdi o gece dedik ki Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem Allah. muhabberinde ve Ehli Eğit'in muhabbetinden konuşalım. Vaktimiz tahammül ettiği kadar az ama inşallah bereket ol. İnşallah. Yani sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti yani onu sevmemiz bütün Müslümanlar üzerine nedir? Farzdır. Bundan dolayı Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. "Celadun men kunne fihi vecd halavetü'l iman." Kimde üç şey kimde bulunursa hadis-i şeriftir. Üç şey kimde varsa o kişi imanın tadını tadar. Eğer bu üç şey sizde de varsa, bende de varsa deriz ki <gülüyor> imanımızın tadını tatmışız. Eğer bu üç şeyden biri bile sizde ya bende yoksa ben imanımın tadına erdim diyemeyiz. Çünkü imanımızın tadına henüz ulaşmamışız. Allah'ın ulaşmayı nasip eylesin. Bir... اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَحَبَّ اِلَيْنْ مَاسِوَهُ Allah ve Peygamber Celle Celaluhu, bir insana ne gelecek? Her şeyden daha sevgili gelecek. Yani her şey deyince bunun içine kim giriyor? Anan giriyor, baban giriyor, karın giriyor, kocan giriyor, oğlun giriyor, kızın giriyor. Rahatca ne giriyor? Canın da giriyor. Her şeyden sevgili gelecek. Radîs-i <Sessizlik> <Sessizlik> Şerifine ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. La yu'min u'hdukum, hatta akonah habbilihi mi walidi, oledi ve insan Ben sizin birinize, anasından babasından, oğlundan kızından, hatta canından daha sevgili değilsem, onun imanı ne değil? Tamam değil. Şimdi kendimize muhasebe yap. Peygamber'e karşı sevgimiz, sallallahu aleyhi sellem. Nasıl? Canımızdan daha sevgili mi? Şimdi size sorarsak, peygamberi ne kadar çok seviyorsunuz? Hepiniz ne dersiniz? Canımızdan çok seviyoruz dersiniz. Ama ondan sonra her naneyi yersiniz. Yani peygambere uyar mı yaptıklarımız? Uymaz. Şimdi, canını verir misin peygambere? Diyorsun adama. Veririm kurban olayım diyor. Sonra diyorsun ki, yanım lazım değil, sakalını bırak. O zaman diyor ki ama bu zamanda nasıl bırakayım hocam sen benim çevremi biliyor musun? Demin canını veriyordu sahtekar. Demin canını veriyordu. E şimdi sarıksan, sarıksan, sarıksan, giydiremez. E peki faiz alma, kredisiz faizse iş yürümüyor. E doğru konuş, yalan demeden ticaret olmuyor. Ne kaldı? Ne kaldı? Hep din gittir değil mi? Kaynattık. Şimdi Allah'ı seven Allah'ın yoluna canını feda dedi. Peygamberi seven onun yolunda canlı malını feda Bu nedir? İspattır. Yoksa Allah muhafaza etsin yalancılık ve sahtekarlık misal veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Mevla burada sa'idu billah ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا ve لَا دَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا اَجَرًا عَظِيمًا وَا لَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Salakallahü nazim. Şimdi Allah'ı çok seviyoruz diyenler. Mevla böyle eğer ben kullarıma desem ki, madem ki beni canınızdan çok seviyorsunuz, benim yoluma canınızı verin kendinizi öldürün. Yahudilere dedi mi böyle? Beni İsrail'e dedi. Peki desem ki onlara evet hanımlar tarafının mikrofonu fazla gidiyor ses yüksekliği biraz kısılsın. Veyahut arada hanım kardeşlerime de duyurayım dışarıda hiçbir hanım kalmasın. Bak bu üst kat açıldı onun üstü de açıldı. iki kat böyle kınlara açıldı. Lütfen dışarıda hiçbir hanım kalmasın, Efendi Hazretlerimiz razı değil. Dışarıda hepsi yukarıya çıksınlar, en üst katlardaki yer bulsunlar. Evet, Sen onlara desem ki, hadi kendinizi öldürün bakayım. Madem ki beni çok canınızdan çok seviyorsunuz, yahut memleketinizden çıkın bakayım yurtlarınızdan. Çıkar mılar? Mevla ki, o inandım diyen, Allah'ı canımdan çok seviyorum diyenlerin... Ek serisi canını da vermez, yurdunu da benim için terk etmez diyor. Ancak çok azları bunu yapar, Allah bizi o azlardan eylesin. Amin. Ama vazedildiklerini edildiklerini emirlerimi tutsaydılar, canını da mallarını da benim yoluma verseydiler, elbette onlar için daha fele olurdu, iman da daha sebatlı olurdu, ecri daha büyük olurdu, elbette onları o zaman dost doğru yola kavuştururduk, müjdelerini sayıyor. Şimdi... Allah'ın sevgisi candan ileri geçince, canını ver dediğinde vermek gerekiyor. Bak var mı bizde öyle yürek? Biz en evvel kaçanlardanız. Ya. Şimdi gelelim. Peygamberin sevgisi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer radıyallahu anh ile beraber yürürken el ele tutmuş giderlerken Hazreti Ömer ne diyor? Ya Resulullah seni her şeyden çok sevebildim ama henüz canımdan çok sevemedim diyor. Hazreti Ömer diyor bunu ya. Dalıyor Allah. Im. Efendimiz ne buyuruyor? Ya Ömer, senin imanın hala tamam değil diyor. Hazır Ömer bir titriyor lüferi. Nasıl benim imanım tamam olmaz? Le Allah ile entel bu ile yemin nefsii. Allah'a yemin ederim gidiyor. Şimdi sen bana ya söylüyorsun Allah. Canımdan da daha sevgilisin. Peki. Bu sözü söylediği zaman, o zaman el an ya Ömer. Şimdi imanın kemale erdi. Resulullah ona desir o zaman ya, benim yoluma canını ver. Verir miydi? Evet. Eğer vermeyecek olsaydı zaten bizim gibi sahtekar olsaydı baştan seni çok seviyorum diye yalan konuşurdu. Baştan ne dedi? Canımdan çok sevemedim dedi. Doğruyu konuş. Sonra o makama erince şimdi canımdan çok seviyorum. Henüz biz o makama erdik mi? Bilmiyorum. Kendime göre pek ben erdiğimi iddia edemiyor. Efendim kardeşlerim Ebu Bekir Sıddık diyor ki vallahi Resulullah bana emretsin canını ver şimdi kendimi öldürürüm diyor ya. E bu Sıddık yemin ediyorum. Hz. Ali öyle sahabelerin öyle Hz. Ömer öyle. Hepsi. Şey. Anamız babamız her şeyimiz sana feda diyor ya. Biz ne verdik onun yoluna? Ne maldan geçiyoruz ne candan geçiyoruz. Üç şey kimde varsa imanın tadını bulur. Bir Allah Resulü her şeyden çok sevecek. İki. Ben el illa Sevdiğini kim için sevecek? Ancak Allah için sevecek. Kızdığın için kızacak. Ancak Allah için kızacak. Pek ve bil İmandan sonra kafirliğe dönmeyi çirkin görecek. Ne gibi? Gözü bakarak diri diri canlı canlı ateşe atılmaktan kaçtığı gibi. Cavurluğa dönmeyi öyle görecek. Ey Müslümanlar iyi düşünün. Şu imandan sonra bir küfre dönecek ne olur? Ebedi cehennemden çıkamayız ya. Bu küfre dönmek ne tehlikeli şey. Maalesef bizim millet ucuz. Efendimiz Hazretleri anlatır. Hem de çarşaflı bir kadın diyor ki kızım ayıyla gelinlikle tuvaklıkla düğün yapacağım. Genel Rum gibi Ermeni gibi gelin tuvaklıkla efendim kızının orası bu burası açık düğün olsa, erkeklerle böyle bir düğün değil dediler ona. Ne diyor? Ya benim bir kızım var bir mürüvvetini ödeyeyim. Gavur olmama da mal olsa bunu yaparım demiş. Aaa. Bir Müslüman ağzından çıkacak mı? Gavur olmama da mal olsa lafın ağırlığına bak. Demek ki Müslümanlar bu kadar şuursuz bir vaziyette imandan satmanlara sanki çok basit bir şey. Ondan çıkmayın. Canlı canlı gel ateşin içine bakalım. Atılmasın. Atıl. Atıl. çirkin görüyorsa öylece küfre dönmeyi çerif gönderin. Allah kümle bu üç hali nasip eyle ya. Yani. Şimdi sizin alacağım söz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti ve sevgisi üzere inşallah onun doğduğu mevlid gecesinde toplanacağız. Resulullah'ı ne kadar çok seviyorsunuz? Canımızdan çok değil mi? Lafta da olsa söyleyelim. Ne yapalım? Mecbur söyleme bunu. Çünkü başka bir şey söylesek zaten tehlikeli olur. En çok onu seviyoruz. Allah'tan sonra. Celle <gülüyor> Lillah. Hani cumartesi pazara bağlayan gece. Aynı Bakın tatlım. Ben ben öyle biliyorum. Sen yanlış baktın canım. Merkez güzel. Yanlış baktın. Cumartesi pazara bağlayan gece değil mi? E tamam. Şimdi kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, bir artist geliyor. Kaç kere söylüyorum? 80 bin, 100 bin gici statlara doluyor. 1 milyondan bilet satılıyor. Şuraya gelene 1 milyon bilet kesmeden içeri sokmasak şu cemaati bulamayız, değil mi? Vermez adam paraya. Ne lazım der, girmeyeyim içeri der. Ama orada illa içeri gireyim diye parayı veriyor. Bilet kara borsa, bilet yetmiyor. Stat giremeyenlerden ben duydum ki cemillerden, parmaklıklardan Düşen olmuş, atlayan olmuş, diye gavuru göremedim diye. Ben böyle haberler bunu söyledi ya. Peki efendi kardeşlerim, bir gavura, bir dinsiz, donsuza neydi diyor size Bu millet bu kadar hayran, aşık ol, hem Müslümanım diyen bir nesil bunların peşine böyle gidiyor. Bu fahişelerin, pis insanların, statlar statın, yollar tıkanıyor. Biz kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem. Doğduğu geceyi kutlamak için burada sizi davet ediyoruz. Şimdi Resulullah'ı sevenler sallallahu aleyhi ve sellem nasıl geri duracaklar? E hoca yani biz zaten buraya aboneyiz, geliyoruz. Ben sizi istemiyorum. Sizi zaten kovsan gitmez elhamdülillah. Ben kime kim lazım bana? Hiç peygamber aşkı yok adamda. Ben Müslümanım diyor. Muhammed diyor sallallahu aleyhi. Ve Ama peygamberin sevgisinden nesi yok. Nasıl yok? Şuuru yok. Böyle Müslüman var mı? Kaynıyor adam hiç bilmiyor hadis ayetten bir şey peki bu müslümanları onun doğum gecesi buraya davet etsek pat önümüz yaz her tarafta ses var burada yüz bin kişi alır dışarılar Geniş. bu cemaatın hepsi dinlese efendimizin muhabbeti üzere toplansak onun doğduğu geceyi kutlasak beraber inşallah o bizden memnun olmaz mı şimdi hepiniz vazifelisiniz en az üç kişi en az bundan azı yok ya üç kişi ne demek? 35 gün var önümüzde. Mevlid gecesine mübarek. Bu 35 günde bu gavurlar 350 kişi gavur Siz 35 günde üç kişiyi davet edemiyor musunuz ya? Kainatın efendisi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Aşkı bakçı hürmetine Mevlid gecesini kutlamaya zaten esas mesele onun sevgisini aşlamaya. Bütün Müslümanlar elden gel en az üç kişiyi davet edip Getirmeye vesile olacağınıza da şurada Resulullah da hazır. Allah Resulü şahittir. Söz veriyor musunuz inşallah? Evet. Bak bilmem. Fazla lüzum yok ama bağırmayanlardan da daha gayretliler var maşallah. Hepiniz inşallah gayret edeceksiniz. Ve Mevlid gecesi 27 Temmuz Cumartesi akşam namazında Resulullah'ın doğumu kutlanacak inşallah. Efendim kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mahabetinden Tabii konuşulurken onun sevgisinin bir alameti de nedir? Ehli beytin muhabbeti Ehli beyt kimdir? Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin başta gelir. Ondan sonra ne gelir? Ememizde aileleri gelir, kızları gelir, oğulları gelir, amcaları gelir. Bütün akrabası ehli beytten. M.T. Hazretleri Habibine emrediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Estaizu قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُهَدَّ فِي الْقُرْضَى وَمَنْ يَخْتَرِفْ هَسَنَةً نَزِدْ لَهُمْ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهِ غَفُورٌ شَدُورٌ الله العظيم يا محمد سيلك صدق الله ben size İslam'ı duyuracağım ama bu dini duyurduğum için size hiçbir para istemeyeceğim. İstedi mi ki para? Ancak ne isteyeceğim? Akrabamı sevmenizi. Benim eli beytimi severseniz benim size getirdiğim dine davetin ve risaletin ücretini ödemiş oluyorsunuz. Kim akrabamı sevmezse, torunlarımı sülalemi sevmezse o bana karşı ücretini ödememiş oluyor. Yani şefaatimden mahrum olacak Allah muhafız Bu ayet-i kerimedir. Şimdi ehl hakkında çok hadis-i şerifler burada alınmıştır. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Fıraat-i Kerimesinde yine buyuruyor. Estağfirullah İnnemâ <gülüyor> yuridûl-i yudî be'an kumar ise ehler-i ve tahhirakun tathira Allah istiyor ki beytin bütün günahlarını silsin, ehli beyti tertemiz etsin elhamdülillah. Ehli beyt'e Rabbim günah bile dokundurmuyor. Bu kerimede Kur'an-ı azim şanla zikledim. Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadit inince Ümmü Seleme anamız bu hadit benim evimde indi. ''Evimde Fatıma Ali, Hasan, Hüseyin vardı. idi.'' tubuallahal Efendimiz Aleyhisselam üzerindeki örtüyü onların üzerine örttü dördünün. Ve buyurdu ki, ''Hâ ula beyti.'' ''Bunlar benim ehl beytimdir, ya Rabbi bunlardan bütün kirleri gider ve bunları tertemize çıkar.'' Diye dua edin. Anamız dedi ki, ''Biz senin ehli beytinden değil miyiz ailelerinin?'' Efendimiz Aleyhisselam hırsız, de benim.'' Ehli beytimdensiniz. Aileleri de ehli beytten sayın. Yine bir hadis-i buyurdu ki... ...ben ehli beytimle harbedenle har ederim. Allah Allah. Onlarla sulh olanla sulh olurum... ...onlara düşman olana düşman olurum. Allah'ı mahafaza etsin. Yine bir hadis-i şerifinde... ...ekrabama <gülüyor> eziyet eden bana eziyet etmiş olur. <gülüyor> ...bana eziyet eden de Allah'a eziyet etmiş olur. Tabi Allah'a eziyet edilir mi? İnnellezîne yudûn Allâhe ve Resûlehu lânehu Allâhu fi'd-dünyâ ve'l-âhireh. Kur'an'da ne buyuruyor? Ahzab suresi Allah peygambere eziyet edenlere Allah dünya ahiret lanet etti buyuruyor. Demek ki Allah'a eziyet ne demek? Rabbimiz muztarır olmaz, müteessir olmaz ama Rabbimizi kızdıracak, gazaplandıracak iş yapmış olur. Demektir zararı kendine ait olur. Yine efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Ve lede nefsi biyedihi le'ayyubun bi hatta'l-hudeni. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz beni sevmedikçe bana iman etmiş olamaz diyor. Evvela sevecek ki iman etsin. Akrabamı, ehli beytimi, neslimi, torunlarımı sevmeyen de beni sevemez diyor. Burada da onları kendi makamına geçiyor. Yine sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. اِنِّي تَارِكُمْ ف۪يكُمْ مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّٓو كِتَابَ اللّٰهِ Ben size iki emanet bırakıyorum. Eğer bunlara sarılırsanız, benden sonra ebedi sapıtmazsınız. O iki emanetin biri Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi ehli beytimi bırakıyorum. Yani akrabası ve kıyamete kadar zülüeti ve nesli. Hadislerinde buyuruyor, Havzi Kevser'in başında buluşuncaya kadar Kur'anla Ehli Beyt'in birbirinden ayrılmayacak. İşte bakın Ehli Kur'an, Ehli İlim, bu gibi seyitler, Resulullah sülalesi devam ediyor elhamdülillah kıyamete kadar da devam edecek. Evet. Yine bir hadis-i şerifinde buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem: "Her kim bana salavat getirirse eksik salavat getirmesin. Dediler ya Resulallah eksik noksan salavat nedir? Sade bana salavat okur da ehli beytime salavat okumazsa o eksik salavat getirmiş olur. Onun için Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ne diyorsunuz? Ve ala al-i Ali ne demek? Ehli beytine demek. Ehli beytine salavat okumayanın neşi yok? Namazı da yok. Allah Allah. Onun için İmam-ı Şafii anh, ne buyuruyor? Ya ehle beyti Resulullah, hürmetkum farz-ı minallah'ı Kur'an'a indirdi. Ey Resulullah, ehli beyti sizi sevmek farzdır. Allah Kur'an'da bize bunu farz etmiştir. Kefakun min azimil kadri ennekum mella la yusalli la salate Sizin kadri kıymetinizi bildirmek için şu yeter ki size salavat getirmeyenin namazı da olmuyor. Allah Allah. İşte tahiyyattan sonra ne okuyorsunuz? Allah'ım salli, Allah'ım varik. Ne yapıyorsun orada? Alâ âli Muhammed diyorsunuz. Yani ehli e de salavat ne cevap. Yine sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki yarın ahirette mizanda tartılırken en büyük teraziyle tartılayım kim isterse evet en büyük teraziyle yarın ettetti, artırmak isteyen bizama en ağır gelmek isteyen bize, ehli beytimize salavat getirdiği vakitte ne desin? Sade bana salavat getirmesin. Allahu salli ala Muhammedin selamü ve aleyhi ve selamü ve aleyhi ve selamü ve aleyhi ve selamü ve aleyhi ve selamü ve aleyhi ve selamü ve aleyhi ve selamü ve aleyhi ve selamü ve Nakşi tarikatımızın reisi Zülcelahe'nin kaddesallaha şirroğu bu salavatı beş vakit namazdan sonra ikbanına vasiyet etmiş. Bu salavatı kim okursa velev günde bir kere okursa efendimize, ailelerine, analarımıza, ehli beytin hepsi buraya giriyor. Bu salavatı okuyandan kıyamet gününde terazisi daha ağır yok. En ağır terazi isteyen bu salavatı okusun. Dua kitabımızın 144. sayfasında... Günde bir kere olsun. Hiç okuyamıyorsanız cuma gününü bunsuz geçirmeyin. Salavat günüdür cuma gün. İşte 144. sayfada Eli Beyt'in salavatı, ailelerinin de salavatı burada zikrediliyor. 144. sayfada inşallah. Yine mevlamız Nebi sallallahu aleyhi ve la Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Sakın ayrılmayın. Allah'ın ipi kimdir? Cafer-ı Sadık radıyallâh'a ne buyuruyor? Allah'ın ipi biziz diyor. 12 İmam, El-i Beyk, Rasûlullah Efendimiz'in ve torunları Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İbn-i Ablazullah'ın -Hüman, Hümar'dan rivâd ediliyor, kurtulun tefsirinde. <gülüyor> Mevla-i Teâlâ Habibine ne buyurdu? Estağidu billâh. Ve lesev Rabbuka yutîka Habibim Rabbin sana o kadar nimet verecek ki sen yeter deyinceye kadar. O zaman Rasûlullah Efendimiz buyurdu ki, ben de ehli beytimden hiçbirinin cehenneme girmemesi şartıyla razı olacağım diyor. Yine bir rivayette de ne diyor? Bir ümmetim de cehennemde kalsa yine de razı olmayacak. İnşallah bize de hele ki o ehli beyti seversek inşallah, o sevgileri ölürsek inşallah. İmam Rabbani Hazretleri Mettu Batlazik de diyor babam vefat ederken kendi babası İmam Rabbani'nin büyük alimiydi. Vefatında yanımda bulundum tam vefat edeceği sırada ne dedi? Oğlum. Ehli beytin sevgisinde boğularak ölüyorum diyor. İmam Rabbani diyor, koca 70 bin evladı babam böyle gitti diyor. Biz de ehli beytin şefaatıyla inşallah iman kurtaracağız. Torunları ne demek? Sülale-i Tahir'e. Yine Taberani, Tarıkduni çıkarıyor, Ruslan Önce diyor. Ümmetimden evvela ehli beytime şefaat edeceğim. Sonra yakınlarımdan başlayacağım. Sonra Medine'li Ensar, sonra bana iman edip uyan bütün müminlere şefaat edeceğim. Rabbim, İmanı nasip etti, ittibaı da nasip Uymak, inanmak yetmiyor. Uymak lazım. Peygamber'e inanırsın da Amerika'ya uyarsan, işte o zaman şefaat yetişmiyor. İnanmak yetmiyor. Uyacaksın. Onun izinde gideceksin. Onun şeriatını, onun sünnetini yaşayacaksın, yaşatacaksın. Hakim etmek için canını ortaya koyacaksın. O zaman ispat edeceksin. Yoksa yalancı çıkmak var Allah muhafaza etsin. Fasılı anamız... Ehl-i Beyt'in başında geliyor Radiyallahu anha. Ona ne diyoruz? Fatıma ez-Zehra. Niçin Zehra deniyor? Ömrü boyunca hiç hayır görmemiş. Bütün kadınlar hastalanır. Fatıma anamız hiç hastalanmayan bir kadın. Temizliğinde. Mevla onu öyle yaradı. Fatıma demek kesici manasındadır. Niye fatım edendi ona? Allah onu da neslini de, onu sevenleri de cehennemden kesiyor, ayırıyor. Elhamdülillah. Bu da büyük bir rivat. Hepimiz için müjdeler olsun çünkü biz sevenlerdeniz elhamdülillah. Yine Deylemi rivat ediyor. Kostola benzuluyor, benle işi olan, benle araya bir şey sokmak isteyen, benim yanımda eli olsun, kıyamet şefaatim olsun isteyen, ehli beytime salavat getirsin, onları sevindirsin. Allah Allah. Ve Hazreti Ömer Odayallahu Hazretleri ne diyor ki, Kalk, Ehli Beyt'i ziyarete gidelim. Hazreti, Hazreti Ali'nin torunu Hazreti Hasan'ı ziyarete gidelim. E, Hazreti Zübeyir e biraz geciktim. Bana çok kızdı. Dedi ki, nasıl gecikirsin? E, Resulullah'ın sülalesini ziyaret. Onları hasta olularsa ziyaret nedir? Fardır. Hasta değillerse ziyaret nedir? Nafile ibadettir dedi. Allah Allah. Bu ne büyük bir makam Ehli Beyt'e Yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Rebi bu evlad ekum Çocuklarınızı üç huyda yetiştirin. Hepiniz evlat yetiştiriyorsunuz. Bu üç huyda aşlayın. <gülüyor> birincisi peygamberinizin sevgisi ve <gülüyor> Hubbi Ehlibeyt ikincisi ehli beytin sevgisi ve kıraatül Kur'an üçüncüsü Kur'an okumak üzere yetiştirin. Nerede? Artist sevgisi, futbolcu sevgisiyle yetişiyor bütün çalak çocuk, çocuk. Allah muhafaza etsin. Evet. Rabbimece böyle evlatlar nasıl iblediniz? Yine ulema ne buyuruyor? Ehli beyti sevmemek kebair, zina gibi, faiz gibi en büyük günahlardan. Allah Allah. Çünkü Resulullah'ın ehli beyti bunlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine i̇mam Ahmed Ahmet tahrir etmiş. Men abgaba ehle beyti fe ve Ehli beytimi sevmeyen mutlaka münafıktır diyor. Müslüman olma ihtimali görükmüyor. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ehli beytimize kızanı mutlaka Allah cehenneme sokacaktır buyuruyor ehl Beyt'in yine başında İmam kim geliyor? İmam Ali, kerramallahu eccehu, damadı ve yeğeni. Bir gün, çirmizi rivade ediyor İbn-i Ömer'den, sahabeleri birbirine kardeş ediyor, o arada Hz. Ali geliyor, iki gözü iki çeşme, diyor ya Resulallah, bütün eshabı birbirine kardeş ettin, beni kimseyle kardeş etmedi. O zaman Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, ''Ente ahiyy fid dünya vel ahiret'' ''Sen benim dünya ahiret kardeşimsin'' diyor. Kainatı Efendisi ona, ''Ente minni bi menzilete harune min musa illa ennehu la nebiye bâdi'' ''Sen Musa Aleyhisselam'a Havun Aleyhisselam ağabeyi ne makamdaysa sen benim öyle vezirimsin'' diyor. Ama benden sonra peygamber gelmeyecek, onun için halihemsin buyuruyor. Hazreti Aleyhisselam hakkında. Tabi, Tertip vardır. Tertibe göre el en kıymetli, Efendimiz'den sonra en kıymetli kimdir? Ebu Bekir Sıddıkladı. Sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali. Bu tertip üzere. Seher olduğu anı ediyor. Resulullah Efendimiz Hayber'i fethedeceği gün ne buyuruyor? Yarın bu sancağı bir zata vereceğim ki fetih onun elinde nasip olacak. Allah Rasulü'nü seviyor, Allah Rasulü de onu seviyor. Bütün insanlar kime verecek, kime verecek? Sabah oldu hepsi geliyor bana verecek. Efendimiz diyor, eyni Ali ibn abi Talib'' Nerededir Ali diyor, kâb Diyorlar ki gözünden hastalığı var, gözleri sulanmış, nezle mi olmuş neyse gözleri görmüyor. Yani istiyorlar ki, başkasına bize, bize verilsin. Efendimiz çağırın onu diyor. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hz. Ali Efendimiz'in gözlerine bir rivayet tükürüyor. Ve gözleri o anda iyileşiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi. Ve sancağı ona veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet buyuruyor ki ey Ali, Ya Ali, onlar iman edince yakadan Allah'a harbet, İslam'a davet et, Allah'ın Rasulü hakkını beyan et. Fakat sonunda... Senin sebebinle eğer Allah bir kişi yola alırsa, adam öldürmek hüner değil, adam kazanmak hüner, adamı diriltmek hüner. Eğer sen sebep olursan, vaaz edersen, iyiliği emreder, kötülüklerine bir kişiyi bu gibi yerle davetler neyse, bir adamı İslam'a kazanırsan, bütün dünyanın kırmızı develeri şimdinin son model mercedesleri, senin olmaktan senin için daha karlı ve hayırlıdır buyuruyor. O yani inşallah mevrit gecesinde Allah cümlemize bu hayrı nasip eyle. Celle şan o ve celle celal. Şimdi çok daha malumat vardır. Fakat vakit vardır. En mühim mesele, Gelelim yardım meselesine. Yardım meselesine geleceğim ama ben yardımda ne yapıyorum size? Vaaz ediyorum size. Nasıl vaaz ediyorum size? Yine Ehli Beyt'ten bir misal veriyorum değil mi? Hz. Ali, Hz. Hani, Fatıma, Hz. Hasan burada yazıyor. Ehli Beyt'in muhabbetinde bakın ne yazıyor. Bir gün Hz. Ali hani Efendimiz geziyor. bir un, un, alıyor un. Borç alıyor onu da parası yok. Borç alıyor getiriyor Fatıma anamızı yoğuruyor. var. İftar edecekler. Önlerine koyuyorlar. Kim geliyor? Kapıçanlığa taksak kim o? Diyor ki ben yetimim. Siz ehli beytisiniz. Allah için bana bir şey verin. Diyorlar ne var? Neyimiz var? Diyorlar bir tane pidemiz var. Çöreğimiz var. Dört kişi oruçlu iftar edecek. Başka bir şeyleri yok. Onda borç almışlar umunu. Kalkıyorlar onu yetime veriyorlar. Ertesi gece savurlukları yok. İftarlıkları yok. Ertesi gün orucu ha niyet. Aksamada da oruç tutuyorlar. Onu alıyor yine borç. Hatmanımız yoğuruyor, hamur ediyor, getiriyor, pişiriyor, iftar sonra kapı çalıyor, kim o? Biz olsak deriz ki, kapıya bakmayın şimdi iftar saati. <gülüyor> Bir de baktığın ki miskin gelmiş, ben fakirim diyor, ehli beytsiniz, verin bana diyor Allah için. Ne verecek sizde? E, pide onların önünde, kalkıyorlar o de ona veriyorlar. Halbuki biz olsak ne deriz ona? E, sen benden iyisindir, benim iki gündür açım da borç aldım ekmeğe de Teriz. Deriz de o haldeysek niye demeyelim, yalan değil ama. Onlar ne yapıyorlar? Onu da ona veriyorlar, hadi git. Üçüncü gece, savur yok, iftar yok. Orucan Alıyor bir un, borç. ekmek yapıyorlar, iftar mı koyuyorlar? Kapı çalınıyor, ne imtihan. Bize olsa üçüncü gün geleni tekme tokat dışarı. Açlıktan ölüyoruz ya üç gün oldu. Kim geldi? Esir. Ya ben esirim, size ehli verin. Ehli ne demektir? Kalkıyorlar, onu da ona veriyorlar. Dördüncü gün Hasan ve Hüseyin torunları Efendimizin ayağı dikilemiyor. Hasta yatağa düşmüş açlıktan. Efendimiz duyuyor, ziyaretlerine geleyim derken Cebrail Aleyhisselam daha evvel geliyor, vahiy getiriyor. Ne böyle s-saidü Onlar Allah'ı sevdikleri için, Rasulü sevdikleri için yetime, miskile, esire yedirdiler. Teşekkür de beklemediler. Biz sizi Allah için yediriyoruz. Sizden karşılık istemiyoruz. Çünkü biz Rabbimizden korkuyoruz. Önümüzde şerri uzun, elli bin senelik mahşer var. Onun için veriyoruz dediler. Evet, Mevla abi, ben de onları o günün şerrinden korudum. Kalplerine sürur, yüzlerine güleçlik verdim. Sabırları sebebi, ona cennetler ve ipekler. Bir sayfa Kur'an'da sayıyor. İnsan suresi. Gidin tefsirine bak. Şimdi Allah'a ne kadar seviyorsunuz? Canımızdan çok. Burada mal söz konusu olur mu? Bir milyon, iki milyon söz konusu olur mu burada? Canımızdan çok diyorsunuz. E canına kastetseler bütün dünya senin olsa veriyor musun? Bak canının ne kadar kıymetli. Dünyayı veriyorsun canına. Peki kardeşlerim, şu eseri görüyorsunuz. 7400 metre temelden çıktık elhamdülillah. 7400 metre önü direkler bitti yardımlarınız elhamdülillah. Minareler başladı. Bir minare iki minare alamet için yapmamız lazım. Burayı sahiplenmemiz için ilk iş bir minare şart. Resmi yönden de şart oldu. 13 minare olursa burada cami statüsüne girsin. Ayrıca tabi birinci katın betonu atılacak. Mevlid gecesine gelenler inşallah hazırlıklı gelirler. Bu gecede çıkarken hepimiz Allah'a canımızdan çok seviyoruz diyoruz. Şu ehli Beyti dinliyoruz. Üç dört gün aç ekmeğini veriyor. E biz şu eserin bitmesi için şurada şeriat canlanması için İslam alemine merkez olması. Binlerce alim yetiştirip dünyaya İslam'ı buradan yaymamız için. prel ne varsa elimizde verelim. Tağut yabanlarda da inşallah urrahman dışarıda da buraya da verebilirler. Ve elimiz titremesin. Yani verirken bile en sevdiğim Allah'ımdır. Feda olsun diyelim. Ve inşallah o elli bin sene mahşer güneşinden sadakamızın gölgesine gireli Resulullah Efendimiz böyle bu. Kıyam. İnsanlar kıyamet gününde sadakalarının gölgesindedir. O gölgede Rabbim cümlemizi şu verdiklerimizin gölgesinde gölgelenmeye muvaffak eylesin. Amin. Şimdi Mikal efendi tamam mı? <gülüyor> Gelebiliyorlar mı? <gülüyor> He? Ne diyor? <gülüyor> ne diyor? <gülüyor> evet bekliyoruz. Şu anda gelebilirler misafirlerimiz. <gülüyor> Yalnız oturun, kalkmayın, kalkmayın. Şimdi oturun daha ağır gelir. Ya ayağı ya şey, ameliyatlı yavaş yürüyor. Hemen oturun. Şimdi efendim kardeşlerim iki şey duyurayım. Bir, sessiz olun. Bu Resulullah'ın takunyasının resmi şerifi yeniden tap edildi. Resulullah'ın lalinin misali şerifidir. Bugün diyor ki ulema gördüm, bunu kim suretini efendim boynuna takar veya pozosuna takar Allah ona ziyade kuvvet verir ve dünya ahiret belalandan kurtarır. Asıldığı eve, bulunduğu eve de büyü işlemez inşallah. Onun için nalini şerifler ve dua kitaplarını da hayraniyet dışarıdan alabilirsiniz. Şimdi şu ortadan geniş bir yol açın. Kürtüye doğru, geniş. Oturun hepiniz kalkmayın ya, göremezsiniz. Peki efendim. Ya sessiz olun, geri, geri, geri. geniş bir yol açın. Bu arada da tek bir getirelim. Allah. <Gülüyor> العظيم الجليل بصحبة حبيبنا وسيدنا الشيخ محمود تفضي حضوره الله ورعاية الشيخ أحمد جودة وغيرهم من الأفاضل الكرام الذين قام بتنظيمي وترتيب هذا المجتمع المبارك وهذا المشهد العظيم وإنني في هذا المجلس وأنا بينكم أشعر وأحس أشعر وأحس كأننا في مكة كأننا في مشهد مشاهدها ومجمع مجامعها الذي يجمع بها الأحبار والحجاي والعنار والزوار بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة بيت الحرام فنحن في هذا المجمع المصرر صورة نموذجية اجتماع المسلمين في بيت الله الحرام وبمثل وفي طلب نبيه عليه أفضل الصلاة وأدون التسليم فهذا مشهد عظيم ومجمع كمين به فيه عنه النخوص المباركة والأرواح الصالحة ولا شك أنك أي اجتماع مبارك للإسلام وحجم الإسلام وإذاب الأمور المسلمين والنصيحة والمجارة والصحبة والمحبة بالله سبحانه وتعالى والله ولرسوله المصطفى الله. المصطفى لا شك ان هذا من الكل من الامواب العظيمة التي يحصل بها الخير والفلاح لجميع المسلمين والتي يكون فيها جشارة عظيمة والتي يكون فيها جديد لمن أكبر به سيدنا ومولانا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيحة الثابتة من ان الحق لا يزال طاغماً ولا يزال محبورا ولا يزال مؤيزا ولا يزال مرصورا الى ان يلت الله الامرى ومن عليها وهذا الحق بارده هذه طلائعه انتم طلائعه انتم بجارته انتم عموانه فبهذا الاجتماع وبهذه المنفوسة الطيبة وبهذه المية الدورية وبهذه الهمة وبهذه العزينة يثبت تمام الثقود ما اكبر مصطفى صر <تصرف> الله عليه وسلم من ان المؤمنين لا يزالون بخير مهما كثرت الفتن. نعم الفتن كثيرة والمصارب عظيمة والبلايا شكيرة والمحن متوافرة ومستدرة على المسلمين لجميع انحاء الدنيا. ولكن بفضل الله ورحمة الله وعلاية الله وبركة رسول الله أمضى الله عليه وسلم لا يدان رسول الحق ولا يدان باب الخير مفتوحا وهذا بارك الدين وبركة الدعوة الإسلامية وبركة رسالة محمدية وبركة براءة المصطفى وأبنائه من العلماء العاملين والورثة المرقين المشددين الذين يجدد الله تعالى بهم. ويرفع بهم دواء الإسلام فما جاء في الحديث إن الأنبياء لم يرسوا جرهما ولا دينار وإنما ورسوا العلم فمن أخذوا وقد أخذ بحق المعافر فالعلماء الصالحون العلماء المخلصون العلماء المربون العلماء الذين يردفون الأمة ويردفون الناس ويبقون ويبقون يربطون قلوبهم بالله ومخوسهم بالله ويرجعونهم إلى الخير علما وعملا تربية وسلوكا من ورثة الأنبياء. وليس كل العلماء فإن العلماء كثيرون والمرشدون كثيرون ولكن الأمة تحتاج العلماء المرجعين الذين يربطون القلوب ويربطون القلوب ويرجعون الناس ويرجعون المخوس إلى الخير هذا الذي نحتاجه. أمة الإسلام نحتاج إلى هؤلاء المربيين والعلماء العامين وبهم يحصل البلاء وبهم يسير أغرق وبهم تفجح الأبواب وبهم ينزلوا الخير، وبهم يرحموا الله الأمة وبهم يدفعوا بلاء وبهم يحصل كل مخلوق ويحصل كل خير فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى حمداً كثيراً طيباً على هذا الاجتماع مبارك على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تذكير لله وبأيام الله نعمة كبيرة وفضل عظيم فإن ابن الله تعالى حمداً كثيراً طيباً على هذه النعمة وشكرنا الله جفراً عظيماً كبيراً على هذه هذا الاجتماع وهذه القفوة مباركة وبشارة عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهد من هذه الاجتماعات وأن يباك في المسلم الإخوان العاظرين وفي أبنائهم وأن يكون الأساس والأصل يا إخواني ويا أولادي هو العلم. الحمد لله انضار في بإخصامهم وفي هذه البلاد من جهود عظيمة ونشاط كبير في بالترجع والسلوك. والمعرفة والجرد وجناؤه مثنيا يقبل الله على قواعد صحيحة أسسها الشيخ وأهله وعلماؤه ومشاركه وهذا الذي عندنا كذلك في مكة من جانب أبائنا ومشايخنا العناية بالعلم العناية بالمعرفة العناية بالكرم العناية بالرجوع إلى الله راعي العلم الى الكتب الاسلاميه الى كتب التراث الاسلامي مع التربية مع تربيه القلب ومع الزهد مع الاخلاق مع, مع, مع التصفيه هذا كله دمجه من ده بين الناس يهتم بالجانب العلمي ويترك الجانب الاخلاقي جانب العلوم والتربية والصروف او على خير ما نقول شيء ولكن ينقصهم ولكن ينقصهم شيء كثير ولا وما هو وما عندهم اجراء فيه جبار ما ورد فيه جبار، وبعض الناس يعتمد فقط بالتربيه والسلوك، ولا يرتبطوا الى العلم، ولا يولدون الناس بالجبر، ولا بالحديث، ولا بالتفسير، ولا بالعلوم الإسلامية، وهؤلاء كذلك على خير، ما نقوله، ولكن هذا الخير يخشى عليه من جذب التغيير. يخشى عليه من النقصان يخشى عليه من تسوّط الملائدة والزنازقة والمثثنين الذين يقومون الناس ويجرونهم إلى الإحتراف ويخلجونهم عن الطريق المستقيم والأصل والأساس من الذي عليه الاعتماد وهو النباب والجمع بين الأمرين والسلوك بالطريقين وأن يكون الطالب أو المهيد مرتبط بقلبه في تربيته وسلوكه وعلمه وعمله معاه الله الذين يرشدونه من الخير ويأخذون بيده الى الهدى والصراط المستقيم فيفتحون له عقل ويفتحون له قلبة ويربطونه بالعلم ويربطونه بالتربية ويربطونه بالسلوك والمعرف بالله سبحانه وتعالى وهذا الحمد لله متوفر ومندود ولنقتنم ولتقتنموا يا ايها الطلاب ويا ايها الأحباب لتقتنموا وتعالى وسيعود ان شاء الله مجد الاسلام الله. إلى, الى اصله وسيعود نور الاسلام الى اصله وتنبثق من هذه البلاد كما انبثق من قبل وكما كان من قبل نور الدين والعناية بالمسلمين والعناية بالاسلام ان شاء الله لابد ان يكون هذا قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى نسأل الله ويكفي ش... هذا Nasıl Allah Subhana wa Taala al ve al-barak ve an yijâna u min Ve بعد ذلك على فضيلة مولانا الشيخ إن في ختام الكلمة. Kısa bir edeceğiz özetle. Sonra dua edip kalkacağız? Şimdi Allahü Teala'ya çok hamd ederiz. Duyuyor. Bu cevabı gördüğümüz için çok sevindik memnun olduk. Çok hamdü sana Allah ediyor. Bir iki husus üzerinde duruyor, birincisi... Rasûlullah Efendimiz'in şu hadis-i şerifi sallallahu aleyhi ve sellem... <gülüyor> ...ümmetimden bir cemaat kıyamet gününe kadar hak yolda cahin olacaktır. Yahudi Hristiyanlar, kafirlerine ne kadar zorlasalar da ümmetimden bir cemaati yolundan çeviremeyeceklerdir buyuruyor. Bu cemaati görmemiz bu, bu hal... E, bu cemaatin bu aşkı, bu Allah yolunda toplantı gösteriyor ki Allah'ın dini kıyamete kadar mahfuz yaşayacak diyor. Bu cemaatler bereketiyle. Birincisi bunun üzerinde duruyor. Fakat bunun da en büyük sebebi, müsebbibi e, ulemadır buyuruyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor, peygamberler dinler direm, miras bırakmadılar. Ancak ilim mirası bıraktılar. O mirastan nasibini alan en büyük payını almış olur. Şimdi bazı yerlerde buyuruyor, bazı tarikatlerde, bazı cemaatlerde sadece ilim tarafına ağırlık veriliyor, tarikat ihmal ediliyor, zikir, ihlas ihmal ediliyor. Bunlar çok noksanlıktadır. Bazı cemaatlerde sırf tasavvuf ve zikirle meşgul Onlar da ilimle, tefsir, hadis, fıkurlar meşgul olmuyorlar. Bu da büyük bir noksanlık ve ileride zındıkların, mülhütlerin fitnelerine düşmeye ihtimali vardır diyor. Ancak bu cemaatlerde Mahmud Efendi Hazretlerinin cemaatında ve Türkiye'deki cemaatlerde gördük ki ilme önem veriyorlar. Özellikle Efendi Hazretlerimiz fıkıh, usulü fıkıh üzerinde çok duruyor, tefsir, hadis üzerinde çok duruyor. Dolayısıyla hem ilim hem ihlas birleştirilmiş oluyor. Bundan dolayı kendileri Allahu Teala Hazretlerine hamdü senalarda bulunuyor ve sizlere de dua diyor inşallah bu i̇slam Türkiye. Türkiye'ye Osmanlar zamanında hilafet-i Aliye burada kaldığı gibi yine buradan kalkacak inşallah diyor. Allah Allah Allah. Türkiye ve dünya İslam'a dönecek müjdeler olsun buyuruyor. Bu cemaatleri görmemiz buna bir alamettir, bir müjdedir buyuruyor. Çok yakın zamanda İslam'ın meclis şerefe izzeti iade olacaktır buyuruyor. Allah Allah. Kısaca tercimin özeti budur. İzle var, uzatmayalım. Efendi Hazretlerimiz de kısaca e, dua buyuracak. Amin diyelim inşallah. أمين. أما بعد ما كنا بنشجع حول ولا قوة إلا بالله. والسلام على سيدنا نبينا آمين. إلى الله. إلى الله. محمد الرسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين امين العالمين يوم شان يوم الدين امين اللهم يا عليم يا حليم لا اله الا انت لا نعبد الا اياك امين ربنا عافي منا انك انت السميع العليم يا ارحم الراحمين يا الراحمين يا الراحمين اِنَّ كَبْكُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْكَرِيمِ اَسْتَعِذِ بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُ ve بِالصَّبِي وَالصَّلٰهِ اِنَّ اللّٰهِ Amin. Ey ümünler, dünyada ve kadirde ve mahşerde çok büyük zorluklarla karşılaşacaksınız, altından çıkamayacağınız işlerle karşılaşacaksınız, benden yardım isteyin, namazla ve sabırla. Ben sabredenlerle Allah beraberim Allah-u Teala. Bir ayet gelirse inbilla Uluoni estejib olacaksınız. Doğadın banatı ediyorsunuz değil Bir halife şerifim daha ettiğin Allah sallem. Gençin Rabbına Ve وَمَنْ يَسْأَلُونِهِ فَأَوْتِعُوُ وَمَنْ يَسْأَوْتِعُوا وَمَنْ Yani, erdeci, ecel müşteri, birçok içi geçirdik, biri kalınca Mellâ Teâlâ, Mtakaddes Hazretleri bir dikkat, semağına müziği ki, saaden var mı tabül Bir şey işler var mı, vereyim? Mahfiretisi var mı mı? Bu Abdallana dayanarak ben laham istediğim şey evvela Kur'an'ı ı güzel işiteniz. Amin. Kur'an-ı güzel işiteniz. Amin. Kur'an-ı güzel işiteniz. Ya Rabbal alamin ve ya khairin nasirin. Orada Billah, bismillah Sizden iman edip amel sahibi kullara Allah Teala vaat etti. Ne Yani mevzünde onları halifesedeceğini seçeceğini, hakim yeryüzünde hakim edeceğini ve dinde çok büyük hürriyet vereceğini serbesti vereceğini ve bütün korkuların Amerika'dan, Avrupa'dan, Rusya'dan ve içimizden gelen tüm korkuların emniyeti tevkini mi vaat ediyor Cenab-ı Hak? Amin. Ya Rabbi, bu vaadi ilahiyyene bizleri masar eyle. Amin. Bu vaadi yine bizleri masar eyle. Amin. Bu vaadi yine bizleri masar eyle. Amin. Ya Abbel aleminle ya hayran nasirin, <gülüyor> sen Kur'an-ı Azim-i Şan'ında buyurdun ki, Estaibillah ve ma halep füldünle vel nîse yani ben insanlarla cinleri, cinlerle insanları ancak beni bilsinler ve bana ibadet etsinler için yarattım. Ama yalan Rabbel alemin, Rusya, Avrupa, Amerika buna mani olmak istiyor. Yeryüzünden dinini dini, bir İslami kaldırmak istiyorlar yalan Rabbel alemin. Bugün zahirde, göğülüşte, kuvvet de onların elindedir. Ancak onları sen yenebilirsin. Sen onların mevlub beni ya sen onların mevlub eyle. Afin! Sen onların mevlub eyle. Afin! İslam'a bir nefes aldır yasını. Afin! Ya Erhamer Rahim, Ya Erhamer Rahim, Ya Erhamer Rahim. Okuyan talebelerimizin erkeklerini, kızlarını, o züveriyle beraber, yardımcılarıyla beraber, keşkin zekâ ile, huzun minâfı ile, amân-ı ile, ve akhamide ile, gaz-ı tedir ile, e, ilimde, ilimde, talimde ve tüallimde, heves ve kubbet ve kubbet ziyadesiyle medidâullah'ta terekkîyle müşerref edin ya Rabbi. Kullemizi bu duaya ilhâf edin. Burada bu külliye elhamdülillah yakın zamanda başladı, bu hale geldi. Ya Rabbi, el ihsanı -tamam, bunu tamamlamakla beraber bizlerin müşerref edin ya Bunu bize göster ya Türkiye'nin her yerinde böyle büyük külliyeler ve her birlerinde e, alim amil muklâs alime, amile muklâs o dular yetiştirip doldurup taşıp ihtiyaç duy yerlere gönderiyorlar. Böyle. Amin. Neşreyle ya Rabbi. Amin. Neşreyle ya Rabbi. Amin. Neşreyle ya Rabbi. Kıymetli misafirimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellez'in evladından e, Es-Seyyid Muhammed e, Malik'i Hazretleri elhamdülillah şeref verdiler. Türkiye'ye teşrif ettiler. Türkiye